Bilge Marangoz ve Ressam Evvel zaman içinde Silengon adındaki krallığı yöneten Cençok adında bir kral yaşarmış. Şehrin bir ressamı ve bir marangozu varmış. İkisi de sadece bu krallıkta değil, 20 krallık çapında sanatlarında en iyisiymiş. Ancak ikisi de birbirine katlanamıyormuş. Bir gün sanat festivalinde ikisi de kendi eserlerini sergiliyormuş. Bunlar benim duvar oymalarım efendim. Ve majestelerini memnun edecekse kraliyet sarayında size sunmak isterim efendim. Evet eserlerin çok güzel olmuş. Onu kraliyet kütüphanesine astırmalıyım. Kral ardından resimlerini sergileyen ressama gitmiş. Resimlerim bunlar majesteleri. Tuvalde bundan daha fazla sihir görmemiştim. Eğer majestelerini memnun edecekse, kraliyet sarayında size sunabilir miyim? Tabii ki. Bunu nereye astırmalıyım? Kraliyet yemek salonuna mı? Bu gerçekten iyi bir fikir efendim. Peki öyleyse. İki sanat eserinin de saraya getirilmesi ve astırılması işini ayarlar mısın? Elbette majesteleri. Bakan önce marangozun oymasını almaya gitmiş. Bölmesine girmeden önce marangozun asistanıyla konuşmasına kulak misafiri olmuş. Ne? Ressam da mı resmini krala hediye olarak verecekmiş? Benim muhteşem şekilde hazırlanmış oyma eserlerimle tuval üzerindeki anlamsız boyaları nasıl karşılaştırabilirler? Bir çocuk bile renkleri kullanarak güzel bir şey yapabilir. Ama kahverengi ve sert tahta parçasını muhteşem bir şey haline getirmek için sabır ve sanatsal nitelik gerekir. Elimden gelse o ressamı krallıktan sürgün ederdim. Bakan şoke olmuş. Hiçbir şey dememiş. Oymayı almış ve ressamın bölmesine gitmiş. Orada ressamın kendi yardımcısıyla konuştuğunu duymuş. Ne? O marangoz oyma eser mi yapmış? Duvara asılması için mi? Ve bir de kalkıp bunu krala mı hediye etmiş? Bu ne saçmalık böyle. Çok sıkıcı. Sadece tek renk kahverengi. Bir tuval üzerinde iyi bir resim yapmak ve sıradan renkleri tabloda eşsiz hale getirmek farklı bir ustalık ve sanatsal hassasiyet gerektirir. Her asker tahtayı çekiçle yontabilir. Elinde olsa o marangozu krallıktan sürdürürdüm. Dünyadan sürdürürdüm. Bakan, ressama hiçbir şey söylememiş ve resmini almış. Ama saraya dönünce kulak misafiri olduğu her şeyi krala anlatmış. Hmm, i̇kisi de çok iyi sanatkar ve birbirlerinin sanatı hakkında kötü düşünüyorlar. Ne büyük kayıp. Hmm, kraliyet mimarını çağır. Bu saçma rekabete hemen bir son verelim. Kral, kraliyet mimarıyla ile konuşmuş. Ve ertesi gün Marango saraya çağrılmış. Evet, geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim için zevk majesteleri. Dün gece bir rüya gördüm ve doğanın ruhları bana göründüler. Ve krallığım için bir talepte bulundular. Ne tür bir talep efendim? Benden doğaya saygı salonu yapmamı istediler. Ve üç ay sonra başlayacak olan İkbar Ekinoks'una kadar tamamlamam gerekiyormuş. Ben mimarla konuştum ve salon o zamana kadar inşa edilecek. Sen şehrin en iyi marangozu olduğundan salonu dekore etmekte kullanılacak tahta sütunları ve kemerleri senin oymanı istiyorum. Sana soruyorum, bugün başlarsan işi üç ayda tamamlayabilir misin? Evet, tabii ki. Bu benim için onur majesteleri. Güzel. O zaman atölyene gidersin ve sütunlarla kemerlerin yapımına hemen başlarsın. Nasıl isterseniz majesteleri. Ardından kral ressamı çağırmış ve ona doğaya saygı salonunu anlatmış. Senden salonun duvarlarına ve tavanına resimler yapmanı istiyorum. Evet, tabii ki. Bu benim için onur majesteleri. Marangoz atölyesinde çok çalışmış. Ve ressam salonun duvarlarında ve tavanında çok çalışmış. Açılış gününde kral, krallığın tüm soylularını çağırmış. Önce marangozun güzel ve sıra dışı sütunları ve kemerleri, büyük salonun dışındaki bahçeye taşınmış. Herkes görüp takdir etsin diye sergiye bırakılmışlar. Sütunları beğendiniz mi acaba? Çok ilginçler. Üstlerine oyulmuş meleklerle çok güzel görünüyorlar. Şu sıra dışı çiçek ve hayvan oymalarına bakın. Doğaya saygının gerçekten çok güzel bir şekli. Sizce sütunlar daha iyi yapılabilir miydi? Majesteleri, sütunlar bu halleriyle mükemmel görünüyorlar. Çok iyi. Lütfen benimle büyük salona gelin. Büyük salona geldiklerinde soylular ve eşleri salonun duvarlarını ve tavanını süsleyen güzel sanat şaheserleri karşısında büyülenmişler. Bu resimleri nasıl buldunuz? Bu resimler dünyanın en iyisi olmalı. Her fırça darbesi başlı başına sanat şaheseri. Resimlerin içerdiği şu farklı doğa sahnelerine bakın. Resimler burayı doğayı kutlama salonu haline getirmiş. Sizce bunlardan daha iyisi yapılabilir miydi? Bu halleriyle mükemmel olmuşlar. <gülüyor> Pekala göreceğiz bakalım. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Aman tanrım ikisi bir aradayken yarattığı etki bu, bu, buna... E, söylenecek sözüm yok. Şu anda bunun kadar güzel bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Birbirinizin sanat türü hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz? Ne demek istediğinizi anladım majesteleri. Tahta üzerine oyma yapmanın basit bir sanat türü olduğunu düşünürken yanılmışım. Ve resimlerin yetenek gerektirmediğini düşünürken de ben yanılmışım. Şimdi görüyorum ki senin güzel resimlerin benim sütunlarıma ve kemerlerime bir anlam katıyor. Ve senin sütunların ve kemerlerin de benim resimlerimin çok güzel görünmesini sağlıyor. Benim resimlerim senin sanat şaheserlerinle birlikteyken çok daha güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sen harika bir sanatçısın. Sen de öylesin. Sizin gibi usta sanatçıların birbiriyle bu şekilde rekabet içinde olması hiç yakışık almıyordu. İkinizin sanat türü bir araya geldiğinde nasıl bir sihir yarattığını görmüyor musunuz? Bireysel çalışmalarınızdan çok daha güzel oluyor. Efendim, çok üzgünüz. Ve böyle davrandığımız için utanç duyuyoruz. Efendim, çok üzgünüz ve böyle davrandığımız için utanç duyuyoruz. O günden sonra, birbirlerinin çalışmalarını takdir edip saygı duymuşlar ve çok iyi dost olmuşlar. Tıpkı onlar gibi, kendimizinkinden farklı olan şeyleri yargılayıp anlamsızlaştırmak yerine, iyi davranıp birlikte çalışırsak, birbirimizin değerini daha iyi biliriz. ...ve çok daha mutlu oluruz. Dünya da çok daha güzel bir yer haline gelir.